Perişan FM Arena Özel 12. Bölüm Sahtekar dünyasının korkulu rüyası haline gelen Uğur Düzdar Geçen günlerde tavuktaki hormon skandalını el attıktan sonra Şimdi de meyve ve sebze sektöründeki hormon skandalını el atar Bildiğiniz gibi eski hakem ve eski kabzmal olan Erman Torboğlu Tavukta ve domateste hormon var demişti bu açıklamalardan kullanan Uğur Düzdar hemen harekete geçer ve Antalya'ya domates üreticilerinin yanına gider. <Gülüyor> Tekrar alıyoruz evet! 1-2-3 <gülüyor> başla! Cane! Cane! Can Gibi. Evet! Ateş püskürtüyoruz! Hatta ateş püskürtmüyoruz! Ahanda ateş ediyoruz bak! <gülüyor> Yazıklar olsun sana! sana. <gülüyor> Buradan Erman Turbuklu'na sesleniyoruz! Ee, neyse ben sonra sesleneceğim çünkü çok sinirliyim bu sinirle e, bir seslenirsem radyo kapanır o yüzden sonra seslenme hakkımı kullanmak istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar! Bence Torbaoğlu'nun heykelini yakalım arkadaşlar. Ya kardeşim, abi küylük yerde adamın heykelini nereden bulacağız? Resim heykel müzesi mi var burada? Başka bir şey yakalım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Başka, başka, bir bir şey şey yakalım. başka bir şey yakalım. Sayın şey şey lütfen, yakalım. lütfen efendim. Böyle yakalım, keselim, yıkalım da falan olmaz. Biliyorsunuz Sayın Torbuoğlu aynı zamanda kabzımallık da yaptı. Yani bu işlerden anlar. Yani domateslerde hiç mi hormon yok? Bizim domateslerimizde hormon yok Uğurbek. Bakın işte hormonlu denilen domates. Aha milyonların önünde domatesi yiyorum bak. Aha da yedim. Bak bir şey olmadı hala yaşıyorum. Hani hormon? Ya kardeşim hormon bu. Bu hemen etkisini göstermez. Zamanla gösterir bu melek. Ya şeyini. yalan kardeşim. Hormon nasıl zamanla zarar veriyormuş? Bir kere zaman her şeyin ilacı değil mi? Evet zaman her şeyin ilacı. Eee o zaman hormon niye zamanla zarar versin? <gülüyor> Kendinizle çalışıyorsunuz Uğur Efendi. ...değil mi arkadaşlar? Evet, evet, kendisiyle çelişiyor, çelişiyor, kendisiyle çelişiyor, çelişiyor. Sayın çiftçilerimiz bir dakika, sayın uzmanımız da yanımızda dilerseniz bir de ona soralım. Evet, uzmana soralım, soralım. <gülüyor> e, evet dinleyiciler, çiftçilerimiz iyice hararetlendi ve hemen uzmanımıza dönüyoruz. E, sayın uzmanımız... Olay ortada ne diyorsunuz? Bu domateslerde hormon kullanılmış mı, kullanılmamı mı? Kullanılmamış mı? <gülüyor> ee, şimdi Ur Bey, maalesef e, kentleşme ile birlikte e, bu tarım aracilerinin azalması ve e, küreselleşen dünyada fotosentez olayının mikrobiyolojik, evet mikrobiyolojik olarak e, konjüktürel açıdan e, inorganik e, ziraî çalışmaları. Ya kardeşim e, şey, başlatma şimdi e, inorganik ziratına da konjektürüne de fotosentezine e, de ya. Ya biletin anladığı dilde konuşana Kardeşim, doktorlar hormonlu mu değil mi? Onu söyle ya. Ben şimdi bakın, ben bir bilim adamıyım. Bilimsel verileri ortaya koymalıyım. İşte hem devletin uzmanına böyle bağıramazsınız zaten. 5 kuruş para verdiğiniz yok. Çünkü açılır ağzıma hormonu. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne? ne bir, bir, bir, bir de bir de Uğur Düzler ve arenaya milyonları göz önünde artistlik ha uzman efendi. E, estağfurullah. Gelmez o sizin artistliğini. Kardeşim, bırakın da bizim <gülüyor> ...hormon meselesine şimdi dönersiniz. şimdi Uğur Efendi... ...çiftçilerin hatırına burada kesiyorum. Şimdi bu domatesin... ...hormonlu olup olmadığını anlamak için... ...domatesler alınır... ...ve menemen yapılır. Menemen yapılır. Ee, <gülüyor> menemen yapılır. Hatta... ...şimdi olay daha akılda kalıcı olsun diye... ...Dünya radyonun ...müzik direktörünün adı... ...Nayim Menemen. O yüzden... ...domatesler alınır... ...ve Naim Menemen yapılır... Direkt <gülüyor> esprili de yapılabilir... ...gördünüz şimdiden... <gülüyor> evet dinleyiciler duyduğunuz gibi... ...Dünya Radyo Müzik Direktörü denilen... ...şahsiyet Naim Menemen de hormonluymuş... Allah Allah... <gülüyor> <gülüyor> Tövbe sabırla ne Uğur Bey... ...yine uyduruyorsunuz ya... ...ben espri olsun diye şey yaptım ya... <gülüyor> kardeşim... <gülüyor> e. ...kardeşim bu program ciddi bir program Görünüm tamam... Ben. ...millet espriliyle falan oyalamayın ya... Ben ne bileyim Naim Menemen ne menem bir adam. <gülüyor> Domatesler hormonlu mu değil mi? Onu söyle ya. Şey, bakınız hemen söz konusu domatesleri alıyoruz. Ve menemen yapıyoruz. Ee, menemen için malzemeleri veriyorum. Bir baş soğan söyle. Galla bir şey olsun. Evet. Ee, bir kilo hormonsuz domates. Bir çorba kaşığı tuz. Bir çorba kaşığı çay kaşığı ve maydanoz. <gülüyor> Bunlar kızmış. Tereyağı atılır ve maydanozlar böyle pembeleşinceye kadar ne olur? Kavur kavur kavur kavrulur. Kavrulur evet. Evet, Şayet oğazımın suyu Şayet menemen yeşilim tırak bir renge dönerse domatesler hormonlu. Yeşilim tırak olursa hormonlu evet. Yok eğer şimdi bu domatesler morarım tırak. Evet bakın morarım tırak renk alırsa hormonsuz demektir. Evet evet. Şimdi hemen domatesleri tavaya atıyoruz. Bakın. Aa menemen. Anam anam anam. Bak bak şimdi menemen. Yeşilim tırak bir renk kaldı. Demek ki domateslerde maalesef hormon var. Diyan oldu gitti menemen. yakalım. Evet yakalım. yakalım. Evet yakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey. Pardon. Ben ne dedim? Hormonlu mu dedim? Espri espri. vallahi espri. Hormon ne canım? Taç kimin domates bunlar? Peki sayın uzmanımız Erban Torboğlu'nun bu hormon açıklamaları yüzünden biliyorsunuz tavuk fiyatları ve domates fiyatları bir ara düştüydü. Acaba sayın Torboğlu arabalarda da hormon var dese de araba fiyatları da düşer mi? Sayın... Valla aslında iyi olur. Zira bakınız bugün bir arabanın Avrupa ...arabadaki fiyatı... ...15 milyardken Türkiye'de aynı araba... ...25-30 milyar. Evet. Ha. Ama yani şimdi boşuna ne konuşuyorum ki? Araba 15 milyar olsa... ...alabilecek miyim sanki? Para yok ki araba alayım kardeşim. Şurada yıllardır uzmanız... ...kazandığımız ancak bir çorba parası. E canım uzman uzman da... ...nereye kadar uzman dediğin adam da... ...eve dolmuşsan gidip geliyor yani. Sonra bizden proje üret diyor, <gülüyor> diyor diyor.